Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde hırnadan icat edilen her şey bidat Her bidat dalalet Her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Cennete gidecek amel işlemeyi Ve razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle cennette Rabbımızın cemalini görenlerden eylesin. Orada mahrum olanlardan bizleri eylemesin. Evet. Ee, buraya kadarki sohbetlerde kardeşlerim, dikkat derseniz kardeşliği e, istiyorduk. Bugün kardeşlikten alakalı e, derse devam ediyoruz. Ee, en son derste hatırlayacaksınız Ensar ile Muhacir'in Kardeşliğinden bahsetmiştik. Ve onun dışında kandan, sütten, dinden, özel toplumdaki kan kardeşliği gibi birçok meselelere girdik. Ve kardeşliğin dinde ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştık. İnşallah bu bölümü düzgün anlatabilmişizdir. Ve inşallah anlaşılmıştır. Bugün ise Kardeşlik nasıl korunur? Kardeşlik tesisinin korunması neyle alakalıdır? Ve bu alaka insanı nereye götürür? Bunun üzerinde durmaya çalışacağım inşallah. Allah sizleri anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin. Hatırlarsanız bütün hadis kitaplarında siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Ve birbirinizi sevecek bir hasret söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın divayeti Bugünkü konumuza büyük ışık tutacak hadis-i şeriflerden. Ve bunun da baş tarafı Pirmizi'de şöyle gelir. Geçmiş ümmetlerden iki hasret var. Size da silayet etti. Bu neydi? Silayet eden haset ve Tindanlık. Bu diyor saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Ve birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Demek ki kardeşler selam kardeşliğin nesiymiş? Bir göstergesi. Öyleyse selamın kadri kıymetini Müslümanların çok çok iyi bilmesi gerekir. Gelin biraz inceleyelim. Bu selam neymiş? Selam, selime fiilinden gelen bir maçlardır. sözlükte ise kurtulma, selamette olma, güven, barış, ayıp ve kusurlar, kusurlardan uzak olma anlamına gelir. Yine selime fiili ve onun bazı bu kelimelerden türeyen Anlamları vardır ki barış, teslim olma, güvende olma, ayıp ve kusardan uzak olma, barışa girme, hayır ve iyilik içinde olma, emniyette olma gibi anlamları vardır. Görüldüğü gibi kardeşlerim bütün bu anlamlar birbirleriyle nedir? Yakın ilgisi vardır. Demek ki selam bunların hepsini kapsayan bir şey birisi birisine selam verdiğinde artık ne anlaşılıyormuş? Sen benim elimden, dilimden nesin? Eminim biz barışık içindeyiz. Ayıp ve kusurlarımızı araştırmayız. Biz de birbirine teslim olan yani birbirine güven duyan birbirine hayır ve iyilik içinde emniyette olan neler İnsanlarız demektir. Yani selamın ee, bu gibi manaları vardır ki insanlar birbirine selamı verdi mi artık bunu ne yapmayacak? Bozmayacak. Ve Allah Azze ve Celle'nin ismi olarak da selam gündendir. Yani Esma'yı İsmâ'dandır. En güzel isimlerindendir. Ve Allah Azze ve Celle kendisi her türlü eksiklik ve noksanlıktan uzak olduğu gibi başkalarına da barış ve esenlik veren anlamına gelir. Bazılarına göre Allah'ın selam ismi, bütün yaratıkları her türlü bozukluktan uzak tutan, onlara selamet veren demektir. Kainatta her şey Allah'ın koyduğu düzene göre devam ettiğine göre, Allah'ın bütün fiilleri bozukluk ve düzensizlikten uzaktır. Onun takdirinde ve yaratmasında da nedir? Kusur olmaz. Demek ki birisi Esselamu Aleyküm dediğinde ne yapmış oluyor kardeşler? Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Yani sen güvende ol. Allah'ın her türlü hayrı iyiliği, güzelliği senin üzerine olsun demektir. Ve birisi de ona aynı güzellikten ne yapacak? Cevap verecek. Ve Aleyküm Selam senin de ve rahmetullahi, ve berekatı, Allah'ın rahmeti de, bereketi de senin olsun. Bunlar, Müslümanların arasında nedir? Bir şiar olmalıdır. Ve selam, hem Allah'ın noksanlıktan uzak olduğunu, hem de ondan kullarına gelen eşenliği, güveni ifade eder. Bir Müslümanın, üç şeyi birbirine nedir? Haramdır. Selam, bu haramlılığı ne yapar? Gündeme getirir. Ve, ve, Düşünün, her namazın akabinde söylemiş olduğunuz bir dua var. Ne bu? Peygamberimiz Allah'ın mentesselamu ve min kesselam demiş. Ve bunu devamlı tavsiye etmiş. Manasını biliyor musunuz? Ey Allah'ım sen selamsın ve selam da sendendir. Yani esenlik ve kurtuluş olarak selamı ne yapmış? Namazın akabinde de devamlı zikretmemizi emretmiştir. Allah hepimize hayır versin, selamın e, manasını, onun getirdiği güzellikleri yakalayanlardan eylesin. Yani basit ağızdan çıkan kelimeler topluluğu değil kardeşler. Ve selam hemen hemen her toplumda olan bir şeydir. Bazılarına git el sallarlar, işte işaret ederler, böyle el pençe dururlar, değil mi? Veya selam, merhaba, Günaydın, günaydın veya ya, muhakkak bir şeyleri ne yaparlar? Biraz daha böyle ukalalar, kutmanlik bilmem ne falan derler. Ne He. Ne. Ama Allah'ın bizlerden istediği, Resul'un bizlere öğrettiği ve birbirine dua manasında olan bir selamı söylemekten birçok insanlar nedir? Acizdir. Allah'a hamdolsun ki Müslümanlar selamın kıymetini ne yapıyor? biliyor. Allah bilenlerden eylesin. Çünkü Müslümanlar birbirine selam verdiği müddetçe Allah'ın onların üzerine neyi var? Bir rahmeti var. Yani kötülükten korunması var. Bir güvene ne yapması? Gelinmesi var. Hatta her eve gelip girdiğinde, çıktığında bile ne yaptı? Selam ver. Evin sakinleri vardır diyor. Çocuklarına ne yap? Selam ver. Öyle oluyor ki insan evine girdiğinde deneyin. Odaya her giriş çıkışında selam verin. bir de odaya her giriş çıktığınızda, kendi evinizde, günlük yaşantınızda selam vermeyin ve kalbinizi bir yoklayın. Ev sakinlerinin kalbini bir yoklayın kardeşler. Selamı verdiğinizde inanın Allah'ın rahmeti, esenliği, güzelliği vardır. Ve sizin kalbinizde de hep hayra doğru bir meyil. Selamı vermeden girip çıktığınızdaysa muhakkak şerre doğru Veyahut boş bir şeye doğru kalbinizde meyiller vardır. Deneyin bunu. Ve Kur'an'da selam kelimesi esenlik, kurtuluş ve tehlikeden salim, uzak olma manasında kullanılmıştır. Aynen e, İbrahim Aleyhisselam alakalı e, kullanıldığında Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selam. Selametli ol dedik diyor. Buradaki selam nasılmış? Ateş bir insanı yakar mı? İbrahim'i yaktı mı? Ona da ne yaptı? Esenlik ve kurtuluş oldu. Yani selamın insana bu kadar büyük hayrı vardır. Ve selam Kur'an'da insanlar hakkında kullanıldığında selam vermeyi, sözde esenlik, aralarda ise barış ve güven dilemeyi ifade eder. Allah hakkında kullanıldığı zaman da bizzat bu esenliği, barışı, güveni gerçekleştirmek anlamına gelmektedir. Yine kardeşlerim, selama baktığımızda, cennette de selam vardır. Yasin suresi özlerinde olan kardeşler bilir veya Kur'an okurken onlar tahtlar üzerindedir ve bundan onlara ne vardır? Selam, selam derlerdir. Ya, ve yine Yasin 58'de Rahman olan bundan onlara bir de söz bir selam vardır. Ve yine birçok Rümer'de, Araf'ta, Yunus'ta, Rab'da, İbrahim'de onlara nedir? Rablarından korkup sakınanlara selam üzerinize olsun. Hoş ve temiz geldiniz, hoş geldiniz. Artık burada ebedi kalıcılarsınız denir diyor. Yani Rablarından da e, inanan insanlara, müminlere, cennete girenlere ne varmış? Selam. Yani ne demek? Artık esenliktesiniz. Kurtuldunuz. Ebedi olarak burada ne yapın? Rahmetime nail olun diyor. Yani cennette selam ne manaya geliyor? Artık güvenle beraber buraya girin. Bu size büyük bir mükafat diyor. Selamın büyük hayrı var kardeşler. Rabbimiz özellikle seçtiği Resullerine selam sözüyle selam vermekte onlar hakkında hep övücü sözler şarkı etmektedir. Ve yine Cennete giren müminler orada boş bir söz, yalan bir laf işitmeyecek. Orada onların sözü ne olacak? Sadece selam, selam, selam diyor Meryem'de ve vaatlarda. Şimdi bunu dünyaya ele alalım. Cennette bütün müminler boş söz söylemiyorsa, yalan söylemiyorsa, dedikodu, ribet çubur hiçbir şey yapmıyorsa, cennette bunlar yok. Aralarında sadece selam varsa. Dünyada nasıl olması lazım kardeşler? He? Aynısı burada olacak ki karşılığını orada ne yapacaksın? Bulacaksın. Burada da Müslümanların arasında boş söz olmayacak. Yalan olmayacak. Yalan laf getirip götürme ne yapmayacak? Gündeme gelmeyecek ki selam. O zaman ne yapsın? Fayda versin. Gelip de Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü deyip de Allah sana esenlik versin Allah sana güzellik versin Allah sana güvende kılsın Allah sana rahmet etsin Allah senin malını mülkünü seni bereketle kılsın diye dua edeceksin Hemen tutup hasetlik yapacaksın Onu çekiştireceksin Küçük düşüreceksin Ayıplarını ifşa edeceksin Ona karşı tavır olacaksın Düşmanlık yapacaksın bu senin yaptığın duayla hareketin birbirini yalanlıyor mu? O zaman selamın bir anlamı ne yapmıyor kardeşler? Kalmıyor. Öyleyse cennette nasıl ki müminlerin boş bir lafı yoksa, yalan yoksa, birbirlerine herhangi bir garizi yoksa, aralarındaki söz sadece selamsa, müminlerin arasındaki selam da bu kadar birbirlerine güven verecek. Allah böyle amel edenlerden eylesin bizlere. Yine kurtuluş yolu olarak selam zikredilmiştir. Allah Azze ve Celle rızasına uyanları Kur'an ve Muhammed ile selam yollarını ulaştırır. Ve o insanları kendi yüzüyle karanlıktan aydınlığa çıkarıyor. diyor. Maide 16'da. Evet. Rabbim hayır versin. Sohbetimize başlarken derken. Sözlerin en güzeli ne diyoruz? Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli, yani selam yollarına ulaştıran da Muhammed'in yoludur. Ve Allah kendi izniyle dalalette olanları da ne yapar? Hidayete eğitirir. Rabbim bu yolda gidenlere, gidenlerden iyileşir kardeşlerim. Demek ki Rabbimiz bütün insanları selam yurduna davet ediyor insanlardan dilediğine bir anlamda hidayeti isteyeni hidayeti veriyor. İnsanlar İslam'ı hayat haline getirirlerse önce kendileri selama ulaşıyorlar. Böyle insanlardan kurulu bir toplum artık selam toplumu olur ve onların yaşadığı yerde selam yurdu. Yani dar selam olur. Rabbim oralara eriştirsin bizleri. Allah kendisinden razı olsun. i̇bn Ömer Ömer ikide bir oturur, kalkar, çarşıya çıkar, herkese selam verir, halatı sorar, otururmuş. Aradan zaman geçer, yine çıkar, selamun aleyküm, ehlem ve sehlen, herkese halini sorar, yine oturur. Çocukları gelmiş demişler ki, babacığım sen bunu yapma. Neden? Çünkü sen böyle yapınca seni, yani aklını hafifledi, bunardı. Yani artık hafızlıyor ıı, insanlar diye babasını ne yapmışlar çocuklar? Uyarmaya çalışmışlar. E, çocuklarım demiş. Ben insanlara selam vererek aslında onların hayrına çalışıyorum. İnsan selamdan rahatsız olur mu? Yani hüsnü Müslümanların esenlikte, iyilikte, rahmette, berekette olmaları için sahabenin düşündüğü inceliği yakalıyor musunuz? Sırf Müslümana selam vermek için yola çıkıyor, onları görüyor ve selam veriyor. Var mı böyle bir amel işliği? Belli, belli günler olmasa Müslümanlar birbirini görmekten artır. Doğru mu? Allah bu hayrı isteyenlerden evlesin. Demek ki bizim kafamızı yoracağımız yerler ne kadar çok Müslümana hayır işletebiliriz. Kendimizi de ne kadar o dar selam denilen o diyara yetiştirebiliriz. Amacımız bu olmalı kardeşlerim. Evet. Selam yurdu. Ancak asıl selam yurdu da cennettir. Cennette bitmeyecektir sonsuzdur. Fakirliği olmayan bir zenginlik, hastalıksız sağlık, zilleti olmayan hizmet vardır. İşte Allah insanları böyle bir selam yurduna çağırmaktadır. Allah dairete icabet edenlerden eylesin bizleri. Evet. Demek ki Müslümanların selam vermesi birbirinin üzerinde neymiş? Hak. Böylelikle kendilerine ulaştığı selam halini Müslüman kardeşi içinde ne yapacağım? İsteyeceğim. Onların yeryüzünde ve cennette selam yurdunda olması için ne yapacağım? Dua edeceğim. Ve selam her şeyden önce kardeşlerim Müslümanların arasında ne vardır? Bir alamet. Düşünün şimdi şu topluluğun içinde her dili konuşan, her renkten, ırktan bir kardeşiniz olsa ve herkes kendi dilinden başka bir dil bilmese, neyle anlaşırız biz? Herkes selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü dese herkesin kalbi bir dili mısın mısın? Demek ki selam Müslüman'ın nefiymiş arasında bir ziyaret alameti bir tanelerdir. Müminler birbirine selam vererek tanışacak ve birbirine selam verdikten sonra emin olacak ve birbirlerine dua edecek. Bir mümine selamun aleyküm veya selamun aleyküm diyen bir kimse selam senin üzerine olsun. Selam üzere olasın. Selametle olasın. Benden salimsin. Benden sana zarar gelmez demiş olur. Böylece müminler arası dostluk, güven ve karşılıklı iyi niyette ne yapar? Gerçekleşmiş olur. Allah'ın selamını, kadir-i kıymetini bilenlerden eylesin. Bakın Kur'an diyor ki, selam hidayete uyanların üzerine olsun, gibi de Müminler Allah'ın hidayetine kavuşan insanlardır. Öyleyse selam da onların hakkıdır. Rabbimiz diyor ki, siz bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle ne yapın? Karşılık verin. Veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Hangi ayette? Evet. Nisa 86. Bir tane de Başka bir ayet yok böyle. Bakın demek ki Aynısıyla veya misliyle deyince ne anlıyoruz kardeşler? Selamun aleyküm demişse, sen cevap verdiğinde ve aleyküm selam ve rahmetullahi veyahut ve ile ne yapıyorsun? Ekliyorsun. Ama karşıdaki insan selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı demişse artık sen de ve aleyküm selam ne yapamazsın? Diyemezsin. Selamı olduğu gibi almak zorundasın. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatim. Bakın burada selam tahiye kelimesiyle ifade ediliyor. Ey müminler evlerinizden başka evlere izin almadan, seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyin. Eğer düşünürseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Nur 27'de. Bu ayetler, iki ayet Nur 27 ile Nur ee, estağfurullah. Nisa 86 Bu ayetler müminlerin birbirine selam vermelerinin farz olduğunu emrediyor. Çünkü selam insanlar arasında emniyeti, barışı ve kardeşliği ne yapıyor? Pekiştiriyor. Şimdi bakın hadisi baştan alalım, tersten alalım. Hani siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Aranızda eee Kardeşliği birbirimize sevecek bir şeyi öğreteyim mi diyor. Neydi? Selam. Selam yoksa? Kardeşlik de yok. Kardeşlik yoksa? Cennet de yok. Peki bu nedenmiş? Hangi hasetler bize de sirayet ettiğini? Haset, haset ve kindarlık. Demek ki şu ikisi kardeşliği ve selamı ne yapıyor? Engelliyor. Bugün birbirlerine selam vermeyen, yüz çeviren, yani aynen şunun gibi benim onun selamına mı ihtiyacım var? Ben onlarla bir araya gelmek istemiyorum diyen ve Müslümanı görmek istemeyen insanlarda haset kim var? Bu da imanı da kardeşliği de cenneti de ne yapıyor? Mani oluyor. Bunların kalkması lazım. Çünkü selam insanlar arasında emniyeti getirir, kardeş, barışı getirir, kardeşliği getirir, pekiştirir ve birbirine dua etmeni getirir. Peki birbirine selam vermeyen, ayrı ayrı yaşayan insanlar birbirine dua mı eder, arkadan çekilirler mi? Ne yapar? <gülüyor> Kazandığını da kaybeder İşte selam dini olan, İslamı tebliğ eden. Allah Resul Salatü Vesselam selam sancağını taşıyan biricik Resul'dur. Öyleyse selamların en güzeli ona ve diğer peygamberlere verilmelidir. Salatü selam onun üzerine olsun. Et-tahiyyatı aynı zamanda ona selam verme duasıdır kardeşler. Müminler bu duayı sall okuyarak salavat getirerek ne yaparlar? Ona selam verirler. Onun için Müslümanlara selam verme İslam fıkında sünnet verilen selamı almaksa farzdır denir. Bu hüküm selamın müminler arasında nedenle önemli olduğunu ortaya koyar. Bir sahabe geliyor Allah kendisinden razı olsun. Ey Allah'ım Resulü İslam'ın hangi işi daha hayırlı diye sorduğunda ne diyor? Tanıdığına tanımadığına yemek yedirmen tanıdığın tanımadığın herkese Selam vermemdir. Allah bu amelleri isteyenlerden eylesin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözünü tekrarlayıp iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yay. Ne kadar birbirinize kızarsanız kızar. Darılırsanız darılın. Sırt çevirirseniz sırt çevirin. Allah aşkına karşı karşıya geldiğinizde selam aleyküm dediğinizde bunların hepsi gidiyor mu gitmiyor mu? Vallahi o an hepsi gider. Ondan sonra artık size şeytanın neyi vesvese ederse gelir. Doğru mu yanlış mı? Karşı karşıya gelin. Bir dakika önce buuz ettiğimiz adamla karşılaşın. Selamlaşın. Vallahi buuz diye bir şey kalmaz. Selamın teşhiri vardır. Bunun kıymetini bilin kardeşlerim. Evet. Selam, esselamu aleykum, selamun aleykum, esselamu aleykum ve rahmetullah veya esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatü şeklinde vermek mümkündür. Selam, aleykum selam, ve aleykum selam, ve aleykum esselam ve rahmetullah, ve aleykum ve rahmetullahi ve berekatü şeklinde iade edilebilir. Bütün anlamıyla, bereketiyle ve sonuçlarıyla selam Kur'an'ın dediği gibi insanlara şenlik verir, barış verir, güven verir ve hidayete tabi olanların üzerine olur. Allah bunun kıymetini, sadr kıymetini bilenlerden eylesin. Bu noktada bir de şunu ekleyeyim. Allah Resulü ve vesselamın müşriklere göndermiş oldu veyahut yeryüzündeki krallara göndermiş olduğu mektubun başında bir de e, Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh ve bir kelime daha eklemiş. Ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Ve mağfıretuh. Yani Allah seni mağfıretesin. Bu gibi kelimeler var fakat sünnet olan sahabenin arasında bize kadar gelen e, ve mağfıretuh kelimesi rağbet görmemiş kardeşler. Ben bilmiyorum. Ama bazıları çok seviyor böyle noktaları çıkarıp da insanları irdeleneği bazıları çok sever. Ben bilmiyorum. Bunu da ekliyorlar ve bunun da olduğunu söylüyorlar. Ama selamun aleyküm de yeterlidir. Selamun aleyküm ve rahmetullah demek de yeterlidir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat de. ne yapabilirsiniz? Diyebilirsiniz. O bunlar araştırıp da böyle bu da vardır diye de gönlünü kırmayın ve mal da ne yapabilirsiniz ekleye Bunda da bir <gülüyor> ekleyin artık ne istiyorsanız ekleyin. Ekleyin ne istiyorsanız. Yozlakların kötüklerini aleyna koyduğu gibi. Tamam mı <gülüyor> Evet. Evet. Selamden alakalı rıne maksat hasıl oldu. Daha fazla üzerinde durmak istemiyorum. Ee, selam falan diyorlar yani, planında... Selam da geç, tabi geçsin. Selam da geç. Yine selam da. En azından sen gidersen kalbin onlara yormazsın. En azından onlar da ya şuna bak, biz bundan barda geçtik o bize yine selam verdi geçti de Utansınlar. Yine selam verir. Ayet böyle diyor çünkü sana sokaçtıklarında ne yap? Sen gül, selam de git. Yapabilirsin. Ne kadar güzel bir şey. Selam de. Mesela ben bir topluluktan geçiyordum. Ben başıma gelen bir olayı söyleyeyim. Gerçekten şerli bir topluluktu. Ben de kendimi böyle kart aldım. Onlar da aldılar. Kalabalık bir topluluk. Yani bana zarar verecekler bir şekilde. Belli yani. Ne olduysa fikir değiştirdim. Çünkü aşağıdan bizim çocuklardan iki tanesinin geldiğini gördüm. Olay hafı zeminlere gidecek. Ben onlarla belki zarar görsem de baş edebilirim ama öbür kardeşlerinde olaya karışması önünü almayacak, alamayacağımız bazı olaylara sebebiyet vereceğini düşündüm. Yani çok kısa bir anda çok hızlı düşünmek zorundasın. Ben o toplular, güldüm böyle selam aleyküm dedim, geçtim. Adamlar oldukları yere vallahi çatırdılar, kaldılar. Bana zalar vereceklerdi bakın. Ve bir tanesi içinden aleyküm selam dedi. Onlar arkalarını döndü. Ben gülerek gittim. Allah'a emanetlerine amel edince ne kadar güzel oluyor. Dedim. Ama o selamı vermeden önce olaylar farklı gelişecekti. Evet. gelelim Selamı burada noktalayalım inşallah. Maksat hasıl olduğu inancındayım. İshar. İshar'ın ne olduğunu biliyor musunuz kelimesine? Evet. İsteydanoz mu? İshar. Kardeşini kendine tercih edecek özleri demektir. Evet. Bu kelime çok önemli bir ahlaki kelimedir ve kavramdır başkaları için özveri de bulunma anlamında ahlaki bir terimdir. Sözlükte bir şeyi veya bir kimseyi diğerine üstün tutma, tercih etme manasına gelen işar, ahlak terimi olarak bir kimsenin kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile, sahip olduğu imkanları başkalarının ihtiyacını karşılamak üzere kullanması, başkasının yararı için fedakarlıkta bulunması demektir. Evet. Kişinin, başkasının yarar ve çıkarını kendi çıkarına tercih etmesi veya bir zarardan öncelikken onu koruması şeklinde tarif edilen bu anlayışın din kardeşliğinin en ileri derecesi noktasındadır. Allah bizleri böyle kardeşlikten bu kelimeyi anlayanlardan yöresin. Bu gerçekten özveri midir? He kardeşler demek ki işar çok çok önemli bir kelime. Çok çok önemli. Ve bir kimsenin cömertlikte işar derecesine ulaşabilmesi için ikram ettiği şeye kendisinin siilen muhtaç olması da şart değildir. Önemli olan muhtaç olmasın başkasını kendisine tercih edebilecek bir ahlak anlayışına ve irade gücüne sahip olması gerekir. Allah bu imanı bizlere nasip etsin kardeşlerim. Bunlar çok önemli bakın. Ve insar kavramı Kur'an-ı Kerim'de 4 ayette geçer. Yusuf 91'de Taha 72'de Naziat 38'de ve Ala 16'da. Tezlik manasında manasındaysa bir ayette geçer. O da hangi ayet? Haşır dokuzda. Kendileri ihtiyaç içinde olduğu halde din kardeşin kendine tercih etti diyor ya burada. Burada da terim anlamında kullanılmıştır. Kelime aynı manada hadislerde de geçer. Ve İşar'ın terim anlamına esas olarak gösterilen ayette bütün mal varlıklarını Mekke'de bırakarak Medine'ye göç etmek zorunda kalan peygamberi ve diğer muhacirleri şefkatle kucaklayıp mal varlıklarını onlarla paylaşmaktan çekinmeyen Medine'li Müslümanlar yani ensar övgüyle anılmakta ayette onların şahsında Müslüman toplumun bazı temel manevi ve ahlaki özelliklerini temas etmektedir. Aynen kardeşliği anlatırken ne yaptık? muhacirle ensarın kardeşliğinden bahsettik değil mi? Demek ki burada imkan ne kadar zor olursa olsun karşıdakine fazla imkan sağlama ve ona karşı hiçbir kıskançlık, ne yapmama, duymama ve ihtiyaç içinde olsalar dahi kendilerine tercih etme, şahsi menfaatlerinden, zevklerinden Müslümanın ne yapması? fedakarlıkta bulunması. Ve ayetin son kısmında nefsinin cimrilik eğilimlerinden kendini koruyabilenlere ebedi kurtuluşu kazanacakları müjdelenirken belirli olarak İhsar'ın bu yöndeki psikolojik etkisine de ne yapıyor? işaret ediyor. Allah bu ahlakı bizlere versin kardeşlerim. Şimdi düşünün bu kavramı bizler ciddi olarak anlasak. Selamla el alın bunu. Ne dağlar aşarız değil mi? He? Ne dağlar aşılır. Ama e, koca koca dağlar aşılıyor ama ufacık nesil de ne yapıyor? Aşılan mı? Allah aşanlardan öyle Öğrendiğimiz şu doğruları hayata geçirmeyi nasip etsin. Çünkü öğrenilen bir şey iman her zaman ameli gündeme getirir ve insan karşı karşıya bir kaldığı olayda kazanamadığını, o kazanamadığı nokta o imanda o imtihanı ne yapmış? Verememiştir. Yani bu kadar insanın helak olması, bu kadar insanın imandaki o imtihanı kaybetmesinden kaynaklanır. Evet. Bu ayet münasebetiyle İhsar ahiret saadetini elde etme arzusuyla Başkasının iyiliğini ve mutluluğunu kendine ve kendi zevklerine tercih etme. Cümlemi tekrarlayayım mı? Yani sen ihtiyat içinde olsan dahi ihtiyat içindeki kardeşini kendine tercih etmenin manası neymiş? Ahiret saadetini elde etmek için yapıyorsun sana. Yoksa elbette ki çok büyük bir olay bunu yaptığın zaman ki, zaten sana minnettar duymaz mı? Ama senin amacı böyle güzel bir olayı yaptığında karşıdakini minnet altına alma değil ancak ahiret saadetini elde etme arası olacak. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Haynaklarda bir kimsenin sıkıntı içinde bulunmasına rağmen imkanlarını başkası için kullanıp nefsini mahrum bırakmasının çok çok önemli bir e, hayrı vardır. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde hareket edenleri ne yapmıştır? ölmüştür Ve onlara cenneti ne yapmıştır? Müşkelenmiştir. Ve bakın, bunun birçok örnekleri vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü olan bir gün savaştayken Ebu Talha gelmiştir. Kendi bedenini peygambere ne yapmıştır? Sıper etmiştir. Yani bu amelleri o insanlar neden istediler kardeşler? He? Neden istediler? Çünkü ahireti arz ediyorlardı. Nasıl olsa insan ölmeyecek mi? Ama bir hayırlı ölme var. Bir peygambere gelen oklara süper edip kendinin o şekilde şehadete ermesi var. Bir de yatağında uyuz, uyuz ölme var. Hangisi daha iyi? He? Allah yolunda ölmek en güzelidir. İşte bu kavramı anlayan insan hem mali hem maddi hem de bedeni olarak can da insan özveri içinde ne yapabilir bulunabilir. Yani kişinin sevdiği bir kimse için kendi rahatını, huzurunu hatta hayatını feda etmeyi dahi göze ne yapması, alması ise Allah'la ne yapılır anlatılan meselelerdendir. Ve en yüksek derecede sevgi, seven kişinin gerektiğinde sevdiği için birçok fedakarlığına yapması, göz almasını sağlar. Bugün düşünün, şu toplumumuzda bir kız, bir erkek, erkek olsun, kız olsun, birbirine güya aşık oluyorlar. Şeytanın attığı oklardan bir tane, nelerden bir tanesi. Tabi. Evlenecek çağa geldiğinde ahlakından ve dininden emin olanlar evlendirilmezse muhakkak şeytan da ne yapacak? Atacak. Konu uzatmayın. Erkek olsun, kız olsun. Sevdiği için neler yapıyor değil mi? He? Yani hiç uygun olmayan, hatta evli insanlar Evli olanlara karşı bile ilgi duyarak yapmadıkları, yani İslam'ın hoş görmedikleri birçok şeyi bile helal görebiliyorlar mı? Maalesef günümüzde var. Hatta bugün herhalde değil mi? Bazılarının ne günü? Zina günleri mi? Sevgililer günü diyorlar değil mi? Ben buna zina günü diyorum. Dün sohbetten çıktım, eve gidiyorum dün pazardı. Kuyumcular bile hepsi açık, vitrinlerini süslemişler. Yani bayram günü gibi herkes alışveriş yapıyordu biliyor musunuz kardeşler? İşte, düşünün yani insanların geldiği noktaya bakın. Yani İhsar kavramını anlatmak için söylüyor. Yani batılda kullanıldığında bile korkunç etkisi var kardeşler bunu. <gülüyor> Sevdiği için adam ne yapıyor? Gidiyor birlerini öldürüyor. Sevdiği kıza birisi yan baktı diye gidiyor ne yapıyor? Onun canına kıyıyor kısmançlıkla. Bir de bunun hakkını düşünün. Hak olan gündeme neden gelmiyor? Neden bizler birbirimizi kendi neslinize tercih edemiyoruz? Bunu şöyle bir düşünmemiz lazım kardeşlerim. Ve kardeşlik kavramını anlamak isterseniz Kur'an'ı çok güzel okuyun ve Kur'an'da şu kelimeleri aramanızı tavsiye ederim. Bu Ahit gibi kelimelere bakarsanız bu Kur'an'da 96 yerde geçer. Ama siz baştan başa sırf bu kelimeyle arayıp hem Kur'an okumuş olursunuz. Fazla değil. 18 saatimizi süre bir Kur'an meyanını okuyup dikirmemiz. Yani benim yaştaki bir adam için. Siz benden de gençsiniz. Daha erken de okuyabilirsiniz. Evet. İşaret kelimesini anladık mı? Selam. Demek ki kardeşlik de çok önemli ve İhsar kavramı da demek ki fedakarlıkta özleri de neymiş? Çok önemliymiş. Ama bunları pekiştirmeniz için hepinizin iyi bir Kur'an okuycusu olmanızı tavsiye ederim. Baştan sona meali sırf kardeşlikten bir okuyun kardeşler. Hadislere geldiğimizde birkaç hadis yükledim. Uhuvvetin kardeşliğin üzerinde bazı görevleri anlatmaya çalışacağım. Allah Resulü aleyhissalatu mümin müminin kardeşidir. Diyor. Yine Müslim Müslimin kardeşidir. Kulların hepsi Adem'in çocukları olma yönüyle insanlar kardeştir. Yine Bukhari'de Allah'ın bir kulları birbirlerimize kardeşler olmuş. Ve ey insanlar hepiniz kardeşsiniz, hepiniz Adem'in oğullarısınız, Adem de topraktandır diyor. Yine sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi, din kardeşi için de sevip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz Yine şeytan tıbliğe dönen müminlerden artık kendisine ibadet etmelerinden ümidi ne yapmıştır? kesmiştir. Fakat onları birbirine düşürmekte hala ümitlidir. Ümitli mi? Ümitlidir. Sakın selamı ne yapmayın? Kesmeyin. Sakın insarı aranızda ne yapmayın? Kesmeyin ki o da size ne yapamasın? Zarar veremesin. Biriniz bir meclise geldiğinde selam versin. Hakmak isteyince de selam versin. Birinci selam sonuncudan evla değildir. Yani ikisi de aynı ölçüdedir. O da var. Var. Var. Şimdi şöyle düşünün. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Anladın mı? Böyle değil yani. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm değil. Yani böyle bakıyor. Selam aleyküm, selam aleyküm, selam aleyküm, yani sağa sola. Yani böyle düşün. Çünkü ben mesela buraya geldiğimde, benim de başıma geliyor. Şimdi şöyle selam veriyorum, bu da ayetinin gönül koyacağını umuyorum. O yanıya da dönüyorum, aynı kelimeyi yine söylüyorum. Şu yanıya dönüyorum, aynı söylüyorum. Peygamberin yaptığı bu. Bir adam geliyor, oturuyor. Allah Resulü ki, bütün şuna, meclisin adabını öğretildir. Adam ne yaptım ki diyor. Tak diyor, geliyor, selamlar ver, Adam selam veriyor, oturuyor, hala sağa selam bakıyor. Allah Resulü diyor ki, sözünü tamamladıktan sonra bir meclisin adabı gelince selam verip oturma. Yani selamı verdiğinde bitti. Benden size zarar gelmez. Karşıdaki de ne yapıyor? Maalekîm selam, benden de sana gelmez. Otur. Giderken ne yapıyor? Selam, esenlik, güven. Sizin zavuz olsun. Hadi güle güle diyorsun. Senin de üzerine olsun. Anlatabildim mi? İkisi de neymiş? Birbirinden evla değil. Ve tirmizi de gelen rivayette selamdan önce kelam selamdan sonra da kelam nedir? Yoktur. Buna çok dikkat edin kardeşler. Ve yine aileme geldiğin zaman selam ver ki selamın hem senin hem de aile üzerinin üzerine olsun. Çünkü bu onun hakkıdır diyorsun. Yine biriniz kardeşini Allah için seviyorsa ona sevdiğini ne yapsın? Söylesin der. O da ne yapsın? Ben seni Allah için seviyorum dediğinde karşıdaki de beni rızası için sevdiğin Allah da seni sevsin. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşler. Evet. Bununla alakalı birçok rivayet var. E, kardeşliği bozmamayla ne alakalı? Bunun üzerinde durursam başlı başına hemen hemen bir ders. Çünkü bütün hadisleri topladım bununla alakalı. Üzerinde dururum diye. Ama maksat hasıl olduğu için bu bölümü getiriyorum. Ama isteyin derseniz hafta sadece sade hadisleri isteyeyim. Gelelim o ve kardeşlik ve görevlerimizin üzerine. Gelelim mi? Kalabalıkları bir millet haline getiren en müessir amil dindir kardeşler. Ve aynı inancı paylaşan toplumlar çok kısa bir zamanda kaynaşır ve bütünleşir. Çünkü aynı dine mensup olmanın en tabii neticesi de nedir? Din kardeşliğidir. Din kardeşi olmanın yüklediği birçok mesuliyet vardır ki, bu mesuliyetleri yerine getirmek de inancımızın gereğidir. Yani buraya kadar birçok kardeşlikten yönlerinden bahsettik ama bu tam din kardeşliğini anlama yönü. Düşünün şimdi ne kadar önce veya ne kadar sonra tanışsanız da yakındaki, uzaktaki arkadaşlarınızı, kardeşlerimizi düşünün, din kardeşlerimizi. Yakın olsun, uzak olsun. Bizleri, kalplerimizi birbirine ısıdıran kim? Allah yani din, kaynaşmayı, bir bütün olmayı ve dinin izzetini, şerefini, çıkarlarını bir bütün olarak savunmayı hepimize ne yapar? Emreder. Ve her Müslümanın din kardeşi olduktan sonra mesuliyetin yerine getirilmesi gereken birçok noktalar vardır ve bunlar getirmek zorundadır. Durum böyle olunca her Müslüman uhurvet sarayının bir taşı olacak diken, çalı, çırpı olmayacak. İslam sarayının bütün ihtişamıyla devam etmesi için herkes bulunduğu yerde yapması gerekeni yapacak, asla yerini terk etmeyecek. Duvardan bir taş düşse bana ne ya falan koysun demeyecek. Diğer taşların da yerinden oynamasına, binanın yıpranmasına sebep ne yapmayacak? Olmayacak. Yani Allah Resulü Vesselam Müslümanların kardeşliğini anlatırken nasıl anlattı? Barnaklarını birbirine geçiriyor ve bir evin bir binanın elemanları gibidir diyor değil mi? Şimdi şunu kaldırdık düştü. Şu da düştü. Delik açıldı mı? Ondan sonra duvar diye bir şey kalır mı? Kalmaz. O bakımdan hiçbir Müslüman bu kuvveti yani kardeşliği zedeleyecek ne bir söz ne bir harekette bulunmayacak ona da kesinlikle prim vermeyecek ve beşeriyet icabı yapılan hatalar ki gayet mümkün mü? yani biz insanlardan hata olmaz mı? hepimizden olur yapılan hatalar da en kısa zamanda giderilecek küstün mü? barıştırılacak dargın mı? dargınlık ne yapacak? sürüp gitmeyecek Alaka mı? Kesilmeyecek. Kim bunları yaparsa inanın bunun İslam'dan nasibi olmadığı gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun sınırını kaç günden çiziyor? İnanıyorsan 3 günde bu işi ne yaparsın? Bitirirsin. Ve bir Müslümanın Müslümana öyle din kardeşine 3 günden fazla küsgün durması nedir? Helal ki diyor Muharreden ve bir Müslüman kardeşini üç günden fazla terk ederse onunla alakayı keser, küs durursa bu ona helal değildir. Ve birbirleriyle karşılaşır da karşı karşıya gelirse o yüz çevirip de bu da yüz çevirirse Allah da onlardan ne yapar? Yüz çevirir. Bunlardan en hayırlısı yüz çevirmeyi selam verin, diyor Evet. Allah hepimize hayır versin. Biz Müslümanların kardeşlik hukuku cinsinden birbirimize karşılıklı olarak yapmamız gereken vazifeleri yapmamız gerekir. Birincisi Müslüman, Müslüman'ı ne yapacak? Sevecek arkadaşlar. Sevinmesiyle sevinecek, üzülmesiyle üzülecek. Bunun tersini kim yapar? Bu müşriklerin, kafirlerin, münafıkların ahlakı. Müslüman'ın sevinci olduğunda rahatsız olup, yüzünü kaçan, e, onun başına bir bela, bir musibet geldiğinde sevinen, bunlar ancak müşrikleri ve kafirlerini alak eder. Madden ve manen Müslüman, Müslümana ne yapacak? Yardımcı olacak. Özgünü, namusunu, malını koruyacak. Onun bulunmadığı bir yerde hakkını tecavüz ediliyor? Koruyacak. İftiram ediliyor. Onu müdafaa edecek. Hiç kimse de sen onun avukatı mısın? diyemeyecek. Hastalandı mı? Ziyaret edecek. Vefat etti? Cenazesini ne yapacak? İstiraf edecek. Yakınlarına taziyede bulunacak. İstişare mi etti? Ona doğru bilgi verecek. Sır mı verdi? O sırrını ifşa etmeyecek. Kendisinden nasihat mı istedi? Ona her zaman hayırda nasihatta bulunacak. İhtiyacı mı var? Ona İyiliği emredecek. Kötülükten ne yapacak? Ne yiyecek? Bort mu istedi? borç istediği zaman ona borç verecek. İmkanı yoksa ona genişlik sağlayacak ve tatlı sözlerle gönlünü alacak. Başa kalkmayacak. Selam verdiği zaman selamını aynı ile ya da daha güzeliyle alacak. Müslüman, Müslüman kardeşini düşmana teslim etmeyecek. Onu himaye edip koruyacak. Din kardeşinin eziyet ve sıkıntılarına katlanacak, sabredecek, affedecek. Bunu anladınız mı? Olur. Kardeşiniz size eziyet edebilir mi? Sıkıntı verebilir mi? Mesela şöyle diyeyim. Şahabe geliyor, komşu şikayet ediyor. Yaptığı hareket kardeşler. Şu sahabenin iki evini olarak düşünün. Ee, şu evi, şu da evi diye düşünün. Adam, eskiden biliyorsunuz kanalizasyon sistemleri yoktu. Tutuyor, tuvaletin e, çukurunu, fobistik çukur mu deniyor? Evinin tam şu adı, sahabenin duvarının dibine yapıyor. Buraya çukur yaparsa, buranın kokusu ve suları nereye gider? Öbür evin içine. Bu insan rahatsız eder mi etmez mi? Öyle bir hareket yapsa birisi ne yaparsınız? He? Bakın sahade ne atıyor, Geliyor Allah Resul'dan söylüyor. Allah Resul'da ona diyor. Bütün eşyanı topla. İnsanların çokça geçtiği bir günü bekle. Yolun ortasına hepsini yığ otur. Gelen geçen sordukça niye böyle yapıyorsun? Komşunu bana bu hareketi yaptı. Diyor. Başka hiçbir şey demet diyor. Nasıl bir hareket? Bir, iki hemen komşu geliyor yalvarıyor. Ne olur diyor evine gir. Ele güne rezil oldum. Ne dersen yapacağım diyor. Yeter ki sen evine gir diyor. Kardeşlik çıldalendi mi? Olay çözüldü mü? Vakit takılınacak. Tavır neymiş? Bu. Din kardeşinin eziyetle sıkıntılarına ne yapacak? Katlanacak. Sabredecek edecek, İlişkiyi kesmeyecek. Elbette ki beşeriyet icabı aralarında dargınlık olabilir. Ama üç günden fazla alakayı ne yapmayacak? Kesmeyecek. Ve asla din kardeşine kim duymayacak? Buğuz etmeyecek. Haset etmeyecek. Ribetini yapmayacak. Ve Müslümanlar büyüğünü, küçüğünü ne yapacak? Bilecek. Haddini bilecek kimseye maruz olmayacak. Vefalı olacak, nankör olmayacak. Gizlice yaptığı bir günahına mutlalım oldu. O günah da başkalarına zarar vermiyorsa, o günah da sadece ona nasihat edecek. Ama başkalarına ne yapmayacak? Duyurmayacak. Alay etmeyecek, küçümsemeyecek, hakaret etmeyecek, sevmediği lafatlarla hitap etmeyecek. Din kardeşine karşı Allah kendisine bir güzellik, bir lütuf verdiyse, onunla ne yapmayacak? Böbürlenmeyecek. Büyüklenmeyecek. Kendini ondan üstün görmeyecek. Suizan etmeyecek. Her zaman da bulunacak. Pazarlık mı yaptı? Üzerine pazarlık yapmayacak. Bir kıza mı talip oldu? Onun ilişki sondan kesilmedikçe, netleşmedikçe onun işine ne yapmayacak? Müdahale etmeyecek. Ziyarette bulunacak. Hediyeleşecek ve büyüklerine kusurda bulunmayacak. Kendinden küçüklere şefkat gösterecek. En önemlisi katı yürekli olmayacak. Suratı asık olmayacak. Sevdiğine, sevmediğine böyle yapmayacak. Her zaman merhametle, şefkatle, rızkla muamele edecek. İki Müslüman ya da iki Müslüman toplum arasında bir anlaşmazlık olursa, ben buna taraf olayım, öbürü kaka deneyecek Aralarını adaletten bulacak ve ne yapacak? Barıştıracak, güç, kuvvet hiçbir tarafa vermeyecek. Zulmedenin zulmüne engel olacak. Mazluma da zalimin zulmünü ondan giderek yardımcı olacak. Komşuluk hukukuna, hukukuna niyayet edecek. Alışverişlerde, diğer hususlarında din kardeşini asla asla ne yapmayacak? Aldatmayacak. Bunları birçok şeyi ne yapmanız, sıralamanız mümkün kardeşler. Müslümanlar burada sıraladığımız ve burada zikredemediğimiz başka vazifelerle de görevlidir. Ve bu vazifeleri en sağlıklı bir şekilde yerine getirildiğinde ne olur? Dünya cennet olur değil mi? He? Aynı cennete benzer bir hayat yaşamışı olur mu? Olur kardeşler. Allah böyle davrananlardan eylesin. Ancak zamanla biz bu güzelliklerimizi bu özelliklerimizi ne yaptık? Kaybettik. Kendi gafletimizden içimizdeki bir kısım beyinsizlerin emaniyetçilerin ahlaksızların, karakteri gelişmeyeceğin insanların gaflete düşmüşlerin hep peşine düştük. Ve öyle hale geldik ki kardeşliğimizi ve kardeşlik hukukunu hep ne yaptık? Unuttuk. Düşünün İslam düşmanları bugün her cepheden saldırırken çeşit çeşit hile ve tuzaklarla bizlere saldırırken bugün bu kadar perişan dağınıklık halinde yaşıyoruz. Daha hala ilgisiz lafayt ve şuursuz bir toplum haldeyiz. Doğru mu? Bu sarayımız yıprandı kardeşler. Allah huvvetimizi tekrar kovaksın. Müslüman cemaatimiz dünyanaştı. İman zafa uğradı. Dünyaya meylettiğimiz kadar asla imanımızı artırmaya ne yapmıyoruz? Meyletmiyoruz. Yeniden silkelenme, yeniden bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Rabbimiz bizleri bu güzelliklere yönelenlerden eylesin ve Allah Resulü'nün salatü vesselam'ın haber verdiği, müjdelediği hak üzerine kayıp cemaatten olmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Çünkü imanımız bunu gerektirmekte ve Müslümanlığımız da bunu gerektirmekte kardeşlerim. Allahu Teala biz Müslümanları birbirine kardeş yapmış ve bizi bu kardeşliklerinde ne yapmıştır? Şereflendirmiştir. Efendimiz Allah Resulü'nün salatü vesselam Birbirinizi haset etmeyin. Müşteri kılıçtırmayın. Birbirinizin pazarlığı üzerine satış yapmayın. Kardeş olun. Ey Allah'ın kulları. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, Onu yardımsız bırakmaz. Ve bu sözleri söyledikten sonra üç kere kalbine işaret ederek takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır kişiye kötülük adına Müslüman kardeşini tahkir etmesi kafidir. Müslümanın her şeyi kanı, malı, ırzı Müslümana haramdır. Rabbimiz biz aciz, biz günahkar kullarını bağışlasın, bizi bize bizi nefsimize zilanırsın, bırakmasın. Bizlere nasıl bir kul olmamızı istiyorsa bizleri öyle bir kul eylesin. Bizi son nefesimize kadar İslam'a hizmet gel eylesin. Bizi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, müjdelediği hak üzerine kain cennetten eylesin, cemaatten eylesin. Allah anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Faneke Allah'a emanet. Elhamdike Eşhüden ne elâhe illâ ente Estağfuriki ve tebidi Elhamdülâhi Rabbil Aleyhi Evet